Uzlet Uzlet, insanlardan ayrılıp, köşeye çekilmek demektir. İnsanlarla bir arada bulunmak mı, yoksa uzlet etmek mi daha üstündür? Âlimlerimiz bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Süfyan-ı Sevri, İbrahim bin Ethem, Davud-u Ta'i, Fudeyl bin İyad, Süleyman bin Havvas, Yusuf-u Esbat, Hüzeyfe-i ve Bişr-ı ve daha birçok mütteki ve büyüklere göre bir köşeye çekilmek insanlara karışmaktan daha iyidir. Hadis ve fıkıh alimlerinin hemen hepsine göre de insanlara karışmak daha iyidir. Hz. Ömer radıyallahu anh, Vuzletten nasibinizi alınız buyurdu. İbn-i Sirin, rahmetullahi aleyh, ''Uzlet, ibadettir.'' buyurdu. Birisi Davud-u Ta'yiye, ''Dünyadan sakın, ölünceye kadar da bundan vazgeçme. İnsanlardan, Arstandan kaçar gibi kaç.'' dedi. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, ''Tevrat'ta yazılıdır. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz.'' İnsanlardan uzak duran selamete erer. Şehvet ve arzularını yenen azat olur. Hasedi bırakan mürüvvete kavuşur. Birkaç gün sabrederse ebedi saadeti elde eder buyurdu. Ve hep bin verd rahmetullahi aleyh, Hikmet ondur. Dokuzu susmakta, biri uzlettedir. Rebi bin Heysem, ve İbrahim Nehai rahmetullahi aleyhim'e ilim öğren ve insanlardan ayrıl buyurdular. Malik bin Esed din kardeşlerinin ziyaretine hastaların halini sormaya ve cenazelere giderdi. Sonra hepsinden ayrılır, hücresine çekilirdi. Fudeir rahmetullahi aleyh yanımdan geçip Yüksek sesle selam vermeyene, hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyene çok minnet ederim buyurdu. Sultanlardan biri Hatem-i Asem'e, bir isteğim var mı dedi. Hatem, var dedi. Sultan, ne istersin dedi. Hatem şöyle dedi, ne sen beni gör ne de ben seni göreyim. Bir kimse Sehl bin Tüsleri'ye sizinle arkadaş olmak istiyorum dedi. Sehl ona ikimizden biri ölünce diğeri kiminle arkadaşlık edecekse bugün de onunla arkadaşlık etsin buyurdu. Bazı kimseler için huzlet bazıları için de insanlar arasında bulunmak daha iyi olur. Bunu da anlamak için Huzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Huzletin faydaları 1. Zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü, melekutta, gökte ve yerde, Allah-u Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle, dünya ve ahiretteki Allah-u Teala'nın sırlarını bilmektir. Denilebilir ki, ibadetlerin en büyüğü, kendini bütün varlığıyla Allah-u Teala'yı zikre vermektir. Ondan başka her şeyi ve hatta kendini de unutmalıdır. Aklında ve fikrinde allah Teala'dan başka bir şey kalmamalıdır. Bu da insanlardan ayrılmadan olmaz. Çünkü Allah-u Teala'dan gayri olanlar, Allah-u Teala'yı unuttururlar. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, önceleri dağlarda uzlete çekilip Hira dağında bulunurdu. Nübüvvet nuru kuvvet bulup, zahirde insanlarla, kalbile Allah-u Teala ile oluncaya kadar insanlardan uzak durdu. Buyurdu ki, eğer dost edinseydim, Ebu Bekri dost edinirdim. Fakat Allahu Teala'nın dostluğu, sevgisi hiçbir dostluğa yer bırakmadı. İnsanlar ise herkesi sevdiğini, herkesle dost olduğunu zannederdi. Evliya da bu dereceye kavuşursa şaşılacak bir şey yoktur. Sehl bin Tüseri rahmetullahi aleyh 30 senedir Allahu Teala ile konuşuyorum. İnsanlarsa kendileriyle konuştuğumu zannederler buyurdu. Bu olmayacak bir şey değildir. Bir kimse, bir kimseye öyle aşık olur ki insanlar arasında bulunur da sevgilisinin sevgisinden, onu düşünmekten ve hayal etmekten onların sesini duymaz ve onları görmez. Fakat herkes bununla gururlanmamalıdır. Çünkü ekseriya insanların arasında bulunmakla maksadını da yitirir. Uzlet'e çekilenlerden birine bir kimse, ''Bu yalnızlığa katlanmanıza şaşıyorum.'' dedi. Uzlet'te bulunan şöyle cevap verdi. ''Ben yalnız değilim. Hakla beraber oturuyorum. Onunla gizlice konuşmak isteyince namaz kılarım. Benimle konuşmasını istersem Kur'an-ı Kerim okurum.'' Bir kimseye bu insanlar yalnızlıktan ne istifade ediyorlar denildi. Allah-u Teala'ya bünsiyet peydah ediyorlar diye cevap verdi. hasan Basri'ye rahmetullahi aleyh burada bir kimse vardır. Daima bir direğin arkasında yalnız oturur dediler. Buyurdu ki yine oraya oturunca bana haber verin. Bir müddet sonra o adam yine o direğin arkasına oturunca Hasan-ı Basri'ye haber verdiler. Hasan-ı Basri o şahsın yanına gitti ve ''Daima yalnız oturuyorsun. Niçin insanların arasına karışmıyorsun?'' dedi. O şahıs ''Benim öyle bir işim var ki beni insanlardan alıkoyuyor.'' dedi. Hasan-ı Basri ''Niçin Hasan'ın yanında oturmuyor ve onun sözlerini dinlemiyorsun?'' dedi. O şahıs, ''Bu iş beni Hasan'dan da diğer insanlardan da alıkoyuyor.'' dedi. Hasan-ı Basri, ''Seni insanlardan alıkoyan hangi iştir?'' diye sordu. O şahıs şöyle anlattı, ''Hiçbir vaktim yoktur ki Allah-u Teala'dan bana nimet gelmesin, Ve benden de bir günah meydana gelmesin. O nimete şükrediyorum ve o günaha istiğfar ediyorum. Ne Hasan'la ne de diğer insanlarla meşgul olacak vaktim vardır, dedi. Bu sözler üzerine Hasanı ı Basri ona, Sen yerinde otur, Hasan'dan daha akıllısın, buyurdu. Her bin Hayyan, Übeys-i Karni'nin radiyallahu anhüma, yanına gitti. Üveys ona, ''Niçin geldin?'' dedi. ''Herm bin Hayyan, senin yanında rahatlamak için geldim.'' dedi. Üveys, Allahü u Teala'yı tanıyıp da, ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum.'' buyurdu. bu değil bin İyad buyuruyor ki, ''Gece olunca, kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar, Allah-u Teala ile halvette olayım derim. Ortalık ağarınca, bütün insanlar, beni ondan meşgul ederler derim. Malik bin Dinar, Allahü u Teala ile konuşmayı, insanlarla konuşmaktan çok sevmeyenlerin ilmi az, kalbi kör olup, ömrü boş geçmiştir buyurdu. Hükema'dan biri şöyle dedi, birisini görüp, Onunla oturmak ihtiyacını duyanın noksanlığı vardır. Kalbi lazım olandan ayrı olup başkasından yardım beklemektedir. Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki zikre devam ile Allahu Teala'ya ünsiyet peyda eden yahut fikir ve düşünceyle Allahu Teala'nın celal ve cemalini anlayabilen ve bilebilenin bu işi insanların yapması icap eden her ibadetten daha iyi ve yüksektir. Çünkü bütün saadetlerin sonu bir kimsenin öbür dünyaya gitmesi ve Allah-u Teala'ya üns ve muhabbeti çok olmasıdır. Üns yani yakınlık zikirle tamam olur. Muhabbet de marifetin Allah-u Teala'yı tanımanın semeresidir. Marifet de fikrin düşüncenin semeresidir. Bütün bunlar da ancak yalnızlıkla ele geçer. 2. Uzlet sebebiyle birçok günahlardan kurtulur. İnsanlar arasında bulunmakta 4 günah vardır. Herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2. Emr-i maruf ve nehy-i münker. Susarsa asi ve fasık olur. Nehy-i münker ederse, yani kötülüklerden men ederse, birçoklarıyla darılır. 3. Riya VE NİFAK İnsanlara karışan kimse, riya ve nifak belasına müptela olur. Çünkü insanları idare etmezse, ona eziyet ederler. İnsanları idare ederse, Riyaya gösterişe düşeceği kuvvetle umulur. Çünkü tevazu, riya ve dalkavukluktan uzak durmak çok zordur. Dostla, düşmanla konuşup birine uyarsa iki yüzle olmuş olur. Uymazsa onların düşmanlığından kurtulamaz. Bunun en küçüğü şudur ki, Kimi görse sizi daima görmek isterim demesidir. Bu ise çok defa yalandır. Böyle söylemezse kırılırlar, darılırlar. Senin içinde nifak ve yalan olur. Nifakın da en küçüğü her kime nasılsınız, çocuklarınız nasıldır şeklinde sorup da kalbin onların nasıl olduğunu düşünmemesidir. Bu ise tam nifaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh bir kimse evinden çıkar, bir başkasıyla bir iş yapar. Onu istemeyerek o kadar över, ona o kadar iyi hitaplarda bulunur ki, dinini ona verir ve işini yapmış fakat, Allah-u Teala'yı kızdırmış olarak evine döner.'' buyurdu. Sırrı ise kati, rahmetullahi aleyh, yanıma bir din kardeşim gelse, eğilip elimi öpmesin diye, elimi sakalıma getiririm. İsmimin münafıklar defterine yazılmasından korkarım. buyurdu. Fudail bin Yiyat, Rahmetullahi aleyh yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudayl ona "Niçin geldin?" diye sordu. O kimse "Sizin yüzünüzü görmekte şereflenmek için geldim." dedi. Bu cevap üzerine Fudayl "Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip seni övmemi istedin. Ya ben sana bir yalan söyleyeceğim yahut da sen bana söyleyeceksin. Öyleyse ya sen geldiğin gibi git ya ben kalkıp gideyim buyurdu. Bu gibi sözlerden sakınanın insanlarla görüşmesinde zarar yoktur. Geçmiş büyüklerimiz birbirlerini görünce dünyadan değil dinden sorarlardı. Hatem-i Asem Hamid-i Lifaf'a ''Nasılsın?'' dedi. ''Selamet ve afiyetteyim.'' dedi. Hatem bu cevab üzere, ''Selamet sırat köprüsünü geçince, afiyet de cennete girince olur.'' dedi. İsa aleyhisselama ''Nasılsın?'' dediklerinde şöyle cevap verirdi. ''Bana faydalı olan elimde değildir. Zararım hangi şeydeyse onu defetmeye gücüm yetmez. Ben kendi işimdeyim.'' İş ise başkasının elindedir. Benden daha fakir kimse yoktur. Rebi bin Heyseme, "Nasılsın?" dediklerinde, "Zayıf ve günahkarım. Kendi rızkımı yerim ve ecelimi beklerim." dedi. Ebu Terda'ya an, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Cehennemden kurtulursam iyiyim." dedi. Üveys-i Karniye, nasılsınız dediklerinde, sabahleyin kalkıp, akşama sağ kalıp kalmayacağını, akşamleyin sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmeyen bir kimse nasıl olur, dedi. Malik bin Dinar'a, nasılsın dediklerinde, yaşı ilerleyip, günahı çoğalanın hali nasıl olur, dedi. Bir hekime, nasılsınız dediklerinde, Allah-u Teala'nın rızkını yerim ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım, dedi. Muhammed bin Masiye, nasılsınız dediklerinde, her gün ölüme yaklaştığı halde, daha çok günah işleyen nasıl olur, dedi. Hamid-i Lifafa, nasılsınız dediklerinde, uzun yolculuğa çıkıp, azığı olmayan, karanlık kabre girip, arkadaşı olmayan, ''Adil padişahın huzuruna çıkıp, delili olmayanın hali nasıl olur?'' dedi. Hasan bin Sinan'a ''Nasılsınız?'' dediklerinde, ''Bir gün afiyet üzere olmayı istiyorum.'' dedi. ''Afiyette değil misin?'' dediler. Buyurdu ki, ''Günah işlemediğim gün afiyetteyim.'' ''Bir kimseye ölürken nasılsın?'' dediler. ''Muhakkak ölecek olan.'' Yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur?" dedi. İbn-i Sirin birine, "Nasılsınız?" dedi. "500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın, hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur?" dedi. İbn-i Sirin gidip bin gümüş getirdi, ona verdi ve 500'ünü borcuna ver, beş yüzünü de evine nafakaya. Bundan sonra kimseye "Nasılsın?" demeyeceğime söz veriyorum." dedi. Böyle demesi eğer bir kimseye nasılsın deyip de ihtiyacını gideremezse sormadan nifak olur korkusundandı. Büyükler buyurmuştur ki öyle insanlar gördük ki birbirlerine selam vermezlerdi. Fakat biri diğerinden istese ondan bir şey esirgemezdi. Şimdi öyle insanlar vardır ki birbirlerini ziyaret ederler, tavuğuna varıncaya kadar sorarlar. Ama birbirine bir dirhem hakları geçse helal etmez, isterler. Bu da nifaktan başka bir şey değildir. O halde insanlar böyle olunca onlara karışan kimse ya onlara uyup münafık ve yalancı olacak yahut onlara uymayıp düşman kazanacak, canı sıkılacak. Onun bulunmadığı yerde herkes ondan konuşacaktır. Onun dini onların başında, onların dini onun başında olacaktır. 4- İnsanlara karışmakla işlenecek günahların biri de, kiminle oturursan, onun sıfat ve huyunun sana da geçmesidir. Seninse bundan haberin olmaz. Tabiatın, ondan o huyları çalar. Bu anlaşılmaz fakat büyük günahlara sebep olur. Allah-u Teala'yı unutanla oturmak gibi. Çünkü dünyayı sevenleri, Dünya için çalışanları görende de bunun numunesi meydana gelir. Sevmese, kötü bilse de fısk ve günah işleyenleri gören bu günahı fazla görmekle günah gözünde küçük ve hafif görünür. Hangi günahı fazla görürse kalbinden onun inkarı kalkar. Bu sebeptendir ki bir alimde ipek kaftan görseler herkesin kalbi o âlimi kötüler. Böyle olan bir âlimin arkasından her gün konuşurlar. Ama bu işi kötü görmezler. Halbuki gıybet etmek, ipek giymekten daha fenadır. Hatta zina etmekten de daha büyük günahtır. Çok gördükleri ve işittikleri için, çok karşılaştıkları için gıybetin kötülüğü kalplerinden silinmiştir. Allah-u Teala'yı unutanların halini dinlemek bile zararlıdır. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan ve büyüklerin halini dinlemek faydalı olduğu gibi, o büyükler anıldığı zaman rahmet yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner buyurdu. Rahmetin sebebi, o büyüklerin hallerini duyunca, din gayretinin artması, dünya isteğinin azalmasıdır. Bunun gibi, Dünyayı sevenler anıldığı zaman lanet yağar. Lanete sebep de allah Teala'yı unutmak ve dünyaya kıymet vermektir. Dünyayı sevenlerden konuşmak bu lanete sebep olur. O halde yüzlerini görmek daha kötü olur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fena kimselerle oturan demirci gibidir. Ateş elbisesini yakmasa da Dumanı karartır. İyi insanlarla oturan, Güzel kokular satan gibidir. Üzerine misk sürmese de, Yine misk kokar, Buyurdu. O halde, yalnızlık, Fena kimselerle oturmaktan daha iyidir. İyi insanlarla oturmak da, Yalnızlıktan daha iyidir. Hadis-i şeriften, Böyle olduğu anlaşılıyor. Meclisinde oturduğun kimse, dünya sevgisini dünyayı istemeyi azaltıyor. Seni Allahü Teala'ya çağırıyorsa onunla bir arada bulunmak büyük bir ganimettir. Ondan ayrılma. Hali bunun tersine olandansa uzak ol. Bilhassa dünyayı isteyen, ameli sözünü tutmayan alimden çok sakın. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir. Temiz kalplerden İslamiyet'in izzet ve hürmetini siler. Çünkü insanlara, ''Eğer Müslümanlığın aslı olsaydı, herkesten önce o yapardı.'' dedirtir. Bir kimsenin önünde baklava olsa ve tam bir iştahıyla yese ve bağırıp, ''Ey Müslümanlar, uzak durun bu zehirdir.'' dese, kimse ona inanmaz. Onun yemesini, o yemekte zehir olmadığına delil gösterirler.'' Haram yemeyen, günah işlemeyen birçok insanlar vardır ki, bu âlimin bunları yaptığını duyunca, bunları yapmaya yer denir. Bunun için alimlerin hatalarını anlatmak, iki sebeple haramdır. Biri, gıybet etmiş olur. Diğeri, insanları onu örnek almaya, ona uymaya ve şeytanın yardımına kavuşmaya teşvik etmiş olur. Sonunda şeytan, Sen şundan hafız ve mütteki olamazsın, der. Cahillere iki şey lazımdır. Biri, âlimde bir kusur görürlerse, onun ilmi günahına keffarettir, demelidir. Çünkü ilim büyük şefaatçidir. Cahilin ise ilmi yoktur. Amel etmek isteyince neye başvuracak, kime dayanacaktır? Diğeri de Alimin haram yemek fenadır bilgisi, cahilin zina ve içki içmenin fenalığını bilmesi gibidir. Şarap içmenin, zina etmenin haram olduğunu bilen herkes, bir cahilin şarap içmesini örnek alıp, şarap içmeye cesaret edemediği gibi, bir âlimin de haram yediğini gören onu örnek alamaz. Harama el uzatanlardan çoğu da, alim ismi altında bu işi yaparlar. Halbuki ilmin hakikatinden haberleri yoktur. Cahildirler. Yahut da yaptıklarını herkes anlamasın diye tevil ederler. Bir bahane ve mazeret gösterirler. Cahillerin bu gözle bakmayıp helak olmaması gerekir. Bununla birçok kimselerin sohbetinden uzak durmak icap ettiğini belirtmek istiyoruz. Musa ile Hızır'ın hikayesi bunu gösterir. O halde birçok kimselerin insanlardan uzak durması daha iyidir. 3 Allahü Teala'nın dilemesi hariç hiçbir şehir fitne, düşmanlık ve inatçılardan boş değildir. O halde uzak duran kurtuldu. Onlara karışan tehlikeye düştü. Abdullah bin Amr İbn As radıyallahu anhüma diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bir zaman gelir ''Dinlerini korumak için bir yerden bir yere, bir dağdan bir dağa, bir mağaradan bir mağaraya tilki gibi kaçarlar.'' buyurdu. ''Ya Resulallah bu ne zaman olur?'' dediler. Buyurdu ki ''Maişet günah işlemeksizin elde edilemediği zaman, o zaman bekar durmak helal olur.'' ''Ya Resulallah bu nasıl olur? Halbuki bize evlenmeyi buyurdunuz.'' dediler buyurdu ki o zaman insanın helaki anasının babasının elinde olur onlar ölü ölüyse hanımının ve çocuklarının elinde olur onlar da yoksa akrabasının elinde olur niçin böyle olur ya Resulallah dediklerinde ona fakirliği ve kanaati kötülerler yapamayacağı şeyleri ondan isterler böylece helak olur buyurdu Burada her ne kadar bekarlık bahis mevzu ise de aynı şey uzlet için de düşünülebilir. Bu hadis-i şerifte bildirilen zaman çoktan gelip geçmiştir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh kendi bulunduğu zamanda buna işaret edip Allahü u Teala'ya yemin ederim ki bekar yaşamak bugün helal olmuştur dedi. 4 insanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe, gıybet sıkıntısından ve onların kötü zannından uzak olamaz. Şüpheli yemeklerden kurtulamaz. Kendisinden bir şey görüp anlayamadıkları için, dil uzatmalarından da kurtulamaz. Bütün insanların haklarına riayeti gözetip, neşelerine sevinme, elemlerine üzülme, ve misafirliğe çağırmayla meşgul olursa, bütün zamanı bununla geçer. Kendi işiyle uğraşamaz. Bazılarına böyle yaparsa, diğerleri kırılır ve ona eziyet ederler. Ama bir köşeye çekilirse, hepsinden kurtulur ve herkesi memnun etmiş olur. Büyüklerden biri, kabristanlarda elinde kitap dolaşır, yalnız otururdu. Ona, niçin böyle yapıyorsun dediklerinde ''Yalnızlıktan daha salim bir yer, mezar gibi nasihat verici bir vaiz, kitaptan iyi arkadaş görmedim.'' dedi. Sabit-i Bennani evliyadan idi. Hasan-ı Basri'ye ''Duydum ki hacca gidiyorsun, senin arkadaşın olup beraber gitmeyi isterim.'' diye yazdı. hasan Basri rahmetullahi aleyh cevabında ''Bırak allah Teala'nın örtüsü altında olayım.'' ''Zira beraber olursak birbirimizden bir şeyler görür ve birbirimizi sevmeyiz.'' diye yazdı. Bu da uzletin faydalarından biridir. Mürüvvet perdesi yerinde kalır ve içteki, kalpteki şeyler ortaya çıkmaz. Çünkü çok görüşmede görülmeyen şeyler de görülür. 5. İnsanlar ona tamah etmezler. O da insanlara tamah etmez.'' Halbuki bu iki tamağda da çok sıkıntı ve günahlar meydana gelir. Çünkü dünyayı sevenleri görende de dünyaya karşı bir arzu meydana gelir. Tamağı ise arzuya hırsa tabidir. Böylece tamağa uyan aşağı olur. Bu sebepten allah Teala Taha Suresi 131. ayetinde kafirlerden bir kısmına ''Dünya hayatının ziyneti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.'' buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dünya bakımından sizden yüksek olana bakmayınız.'' Allah-u Teala'nın nimeti gözünüzde küçük görünür, buyurdu. Zenginlerin nimetine bakan, onu elde etmek isterse, onu elde edemez ve ahiretini de ziyan eder. İstemezse mücahede ve sabıra kavuşur. Bu da oldukça zordur. 6. İnsana ağırlık veren kimselerle ahmakları görmekten ve ahmaklık derecelerini ölçmekten kurtuluştur. Bu gibi insana ağırlık verenleri görmek küçük bir körlüktür. Ameşe niçin gözün sakat oldu dediklerinde sert insanlara bakmaktan buyurdu. Calinos ki, vücudun sıtması olduğu gibi ruhun da sıtması vardır. Ruhun sıtması katı ve sert insanları görmektir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Hiçbir katı kimseyle oturmadım ki ona yakın olan tarafımı diğer tarafımdan sert bulmamış olayım. Bu dünya faydalı ise de din de buna bağlıdır. Çünkü bir kimsenin yüzünü görünce korksa veya acayip görse dil ile yahut kalb ile ona gıybet etmeye başlar. İnsanlardan ayrı olunca bunlardan kurtulur. Uzlet'in zararları Din ve dünya işlerinden öyleleri vardır ki başkaları olmadan elde edilemez. İnsanlara karışmadan mümkün olmaz. Uzlet'te olursa buna kavuşamaz. O şeyin elden kaçması uzletin afet ve zararlarındandır. Bu zararlar da altıdır. 1. İlim öğrenmekten ve öğretmekten geri kalmaktır. Kendisine farz olan ilimleri öğrenmeyene uzdet haramdır. Farz olanı öğrenir fakat fazla anlayamazsa, ibadet için uzdete çekilmesi caizdir. Şeriatın bütün ilimlerini öğrenebilecekse, uzdete çekilmesi büyük hüsran ve ziyan olur. Çünkü ilim elde etmeden uzdeti seçenin, vaktinin çoğu uyku, durgunluk ve dağınık düşüncelerle zayi olur. İlim kuvveti olmadan bütün gün ibadet etse, ibadette gurur ve aldanmadan kurtulamaz. Allahü u Teala'ya ait olan düşünceleri küfre ve bid'ate varır da haberi olmaz. O halde işin doğrusu uzlet alimlere yakışır, cahillere değil. Cahil hasta gibidir. Hekimden kaçıp kendi kendine hekimlik yapması uygun olmaz. Hemen helak olur. İlim öğrenmenin derecesi büyüktür. İsa aleyhisselam buyuruyor ki, İlmi olana, onunla amel edene ve başkalarına öğretene gökteki melekler büyük diye hitap ederler. İlim öğretmek huzletle bağdaşamaz. O halde ilim öğretmek huzletten iyidir. Bunda da bir şart vardır. İlim öğretmekten maksat, din ilmi öğretmek olup, makam ve mal toplama olmamalıdır. Dinde lüzumlu, faydalı ilmi öğretmelidir. Mühim olanı önce öğretmelidir. Mesela tahareti anlatmaya başlayınca şöyle demelidir. Elbiseyi ve bedeni temizlemek kolay ve basittir. Temizlikten maksat daha başkadır. O da gözünü, kulağını, dilini, elini ve bütün vücudunu günahtan temizlemelidir. Bir kimse söylediğini yapmalıdır. Talebe söylediğini yapmadan başka bilgiler isterse maksadı mevki kapmaktır. Abdeste anlatınca bu abdestten maksat bunun ötesinde bir temizliktir. O da kalbin dünya sevgisinden ve Allah-u Teala'dan gayrı her şeyden temizlenmesidir demelidir. La ilahe illallah kelimesinin hakikati Allah-u başka mabud yoktur demektir. Arzu ve isteklerinin emri altında bulunan arzularını kendine mabud etmiştir. La ilahe illallah kelimesinin hakikatinden mahrumdur. Bu hususta geniş bilgisi olmayan arzu ve isteklerden kesilmeyi bilemez. Bu bilgileri elde etmek bütün Müslümanlara farz-ı ayındır. Bir talebe bu ilimleri bitirmeden hayız, boşanma, haraç ve hasımlık fetvalarını öğrenmek isterse yahut mezhepler arasındaki ayrılıklar, kelam, cedel, münazara ilimlerini mutezile ve keramiyan kabilleriyle öğrenmek isterse dini değil mevki kapmak ve mal toplamak istiyor demektir. Böyle olan bir kimseden uzak durmalıdır onun zararı büyüktür. Kendisini helak olmaya çağıran şeytanla münazara etmez, kendi düşmanı olan nefsine sert davranmaz da, Ebu Hanife, Şafii ile münazara ve hasımlık etmek isterse, şeytan onu avucunun içine almış, ona gülüyor, onunla alay ediyor demektir. Bir insanın içinde bulunan haset, kibir, riya, dünya sevgisi, mal, mevki aşkı, kendisini helak eden kötü sıfatlardır. Kalbini onlardan temizlemeyip, nikah, talak, satış ve ücret fetvalarıyla uğraşması nasıl doğru olur? Halbuki içtihadında hata etmiş olanın sevabı 2’den bire inmiştir. Yani yine sevap işlemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içtihad edip doğruyu bulana iki, hata edene bir sevap vardır. O halde Şafii mezhebini yahut Ebu Hanife mezhebini tutanın faydası bundan çok değildir. Fakat bu sıfatlardan arınmazsa kazancı dinini helak etmek olur. Zaman öyle oldu ki büyük şehirde ilim öğrenmek için bu şekilde uğraşan iki kişiden fazla bulunmuyor. O halde ders okutacakların da uzet etmesi daha iyi olur. Çünkü maksadı dünya olana ilim öğreten yol kesiciye kılıç satan kimse gibidir. Eğer bir gün bu ilimle dine döner derse yol kesicinin tövbe edip cihada gitmesini beklemeye benzer. Eğer derse ki kılıç onu tövbeye çağırmaz ama ilim onu Allah-u Teala'ya çağırır bu da yanlıştır. Çünkü husumet, muamelat Kelam, nahiv ve lügat ilimleri hiç kimseyi Allah-u Teala'ya çağırmaz. Bunları yapmakta dine teşvik ve gayret yoktur. Belki her biri haset, övünme, kibir ve inat tohumunu kalbine eker ve büyütür. Haber almak görmek gibi değildir. Dikkat ediniz, böyle inimlerle meşgul olanların sonları nasıl oldu, nasıl öldüler... Ahirete çağırıp dünyadan soğutan ilimlerin başında hadis ve tefsir ilimleri gelir. Şüphesiz bu ilimleri sevmek üstün tutmak lazımdır. Çünkü kalbi çok katı olan birkaç kişi hariç herkese tesir ederler. Bu söylediğimiz şartlarla ilim öğrenmek isteyenin uzdete çekilmesi büyük günah olur. Hadis, tefsir ve lazım olan ilimleri okuyan bir kimse de mevki hırsı galip ise ona öğretmekten kaçınmalıdır. Ona ilim öğretmekte birçok faydalar var ise de kendisi helak olur. Kendini diğerlerine feda etmiş olur. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala bu dine öyle kimselerle yardım eder ki onlar nasipsizdirler. Bu odayı aydınlatan ve gittikçe yanıp eksilen bir muma benzer. Bunun için Bişrahafi rahmetullahi aleyh Üstadından dinleyip yazdığı yedi sandık hadis kitabını toprağa gömdü ve hadis rivayet eylemedi. Ve rivayet etmek isteğini kendimde gördüğüm için hadis rivayet etmiyorum. Eğer susmak isteğini kendimde bulsaydım hadis rivayet ederdim buyurdu. Büyükler Haddesena yani bize hadis bildirdi sözü dünyadan bir kapıdır. Haddesena diyen gelin önüme oturun demek istiyor buyurmuşlardır. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh birisine uğradı. Onu kürsüde vaaz verirken gördü. Bu beni tanıyınız diyor buyurdu. Bir kimse Hazreti Ömer'den Radiyallahu an sabah namazından sonra insanlara nasihat vermek için izin istedi. İzin verilmeyince o kimse nasihat vermeyi yasaklıyor musun dedi. Hazreti Ömer evet. Korkarım kendine öyle bir tekebbür havası verirsin ki Süreyya yıldız kümesine çıkarsın buyurdu. Rabia Yadaviye Süfyanı Sevrîye ''Dünyayı sevmeseydin, iyi bir insan olurdun.'' dedi. süfyan Sevri, ''Dünya nedir?'' diye sordu. ''Raviye-i Adevîye, ''Hadis bildirmeyi seviyorsun.'' dedi. Ebu Süleyman bin Hattabi diyor ki, ''Bu zamanda sizinle arkadaş olup, sizden ilim öğrenmek isteyenden kaçınız, uzak durunuz. Çünkü onların ne malı ne de güzellikleri vardır.'' Zahirde dost, kalpten düşman olurlar. Yüzüne karşı seni met ederler, arkandan kötü söylerler. Hepsi nifak sahibi, söz taşıyıcı, hileci ve aldatıcı olurlar. Onların maksadı, kendi bozuk emellerine ulaşmak için seni merdiven yapıp üstüne basıp geçmektir. Seni kendi arzuladıkları emeller diyarında dolaşmak için merkep yaparlar. Senin yanına gelmeyi canına minnet bilirler. Şerefini, mevkiini ve malını kendilerine feda etmeni isterler. Yanına gelmelerine karşılık kendilerinin akrabalarının ve yakınlarının hakkını gözetmeni, düşmanlarıyla kötü olmanı isterler. Bunlardan birini yapmadığın an senin ilmine de sana da ne söyleyeceklerini görürsün. Düşmanlıklarının nasıl açığa vuracaklarını anlarsın. İşin doğrusu onun dediği gibidir. Bugün talebe fakir müderris istemiyor. Müderris de halkın gözünde haşmetini kaybetmek korkusuyla talebesini terk edemiyor. Onların ihtiyaçlarını temin için zalimlere hizmet etmeye ve yaltaklanmaya başlıyor. Talebeleri için dinini yıkıyor fakat, onlardan bir fayda göremiyor. İşte bu anlatılan şartlarına uygun öğretim yapabilecekse uzdet etmesinden daha iyidir. Cahillere lazım olan hangi âlimi görürlerse dersinde ve meclisinde bulunmalı, bunu mevki ve mal toplamak için yapıyor diye suizan etmemeli, belki Allah-u Teala için yapıyor diye düşünmelidirler. Böyle zan sahibi olmak farzdır. Kalbi pis olunca hüsnü zan'a yer kalmaz. Herkes kendi içindekinin onda olduğunu zanneder. Bunu söylememizin sebebi alim kendine lazım olanı bilsin ve cahil bilgisizliğiyle bunu bahane etmesin. Alimlere hürmette kusur edip sui zanlı sebebiyle kendisi de helak olmasın. 2. Fayda elde etmek ve faydalı olmaktan geri kalır. Fayda elde etmek, çalışıp kazanmakla olur. Bu da insanlarla görüşmeden olmaz. Çoluk çocuğu olup, çalışmayıp uzlete çekilmek doğru değildir. Çoluk çocuğa bakmamak büyük günahlardandır. Yetecek kadar parası yahut malı varsa, yahut çoluk çocuğu yoksa uzlet iyidir. Faydalı olmak, sadaka vermek, ve Müslümanların haklarını gözetmekle olur. Uzlette zahiri ibadetten başka bir şeyle uğraşmayacaksa, helalden kazanmak ve sadaka vermek uzletten daha iyi olur. Şayet kalbinde Allah-u Teala'nın marifetine açılmış bir yol veya münacata ünsiyet varsa, uzlet bütün sadakalardan daha üstündür. Çünkü bütün ibadetlerden maksat, marifet, Ve ünsiyettir 3. İnsanların ahlakına, huylarına sabretmekten meydana gelen mücahede ve riyazetten geri kalır. Riyazetin tamamına kavuşmayan bir kimse için bu çok faydalıdır. Çünkü bütün ibadetlerden maksat iyi huy sahibi olmaktır. Bu da insanlara karışmaksızın elde edilmez. İnsanların olur olmaz şeylerine ancak iyi huyla sabredilebilir. Sofilere hizmet edenler, kibir ve gururlarını kırmak için halka karışır, onlardan bir şeyler isterler. Sofilerin nafakasıyla insanların cimriliğini kırarlar. Onlardan gelene katlanmakla fena huylarını yok ederler. Sofilere hizmet etmekle dua ve teveccühlerine kavuşurlar. Bugün niyet ve düşünce değişmiş ise de Önceleri işin hakikati böyleydi. Şimdi bazılarının maksadı mevki yapmak ve mal toplamak olmuştur. Riyazete kavuşanın uzet etmesi iyi olur. Çünkü riyazetten maksat daima sıkıntı çekmek değildir. Bahusus ilaç içmekten maksat acı tatmak değil hastalığın gitmesidir. Hastalık gidince daima ilacın acılığını tatmak şart değildir. Maksat, riyazetten daha ötededir. O da, Allah-u Teala'nın zikrine ünsiyet peyda etmektir. Riyazetten maksat, kendini bu yakınlıktan alıkoyan her şeyden uzaklaşıp, zikre kavuşmaktır. Riyazet çekmek lazım olduğu gibi, riyazet çektirmek ve diğer kimseleri terbiye etmek de, dinin hükümlerindendir. Bu ise, uzletle beraber bulunmaz. Hatta şeyhin talebeleriyle görüşmesi zaruridir. O bir mürebbi ve muallim gibidir. Hükmü de onun hükmüdür. Müritlerinden ayrılıp uzlete çekilmesi diye bir şart yoktur. Şeyhe de alime olduğu gibi riya ve benzeri afetler arız olabilir. Şeyhlerin de bunlardan sakınmaları lazımdır. Şartlara uygun olunca onların müritlerle bir arada olmaları uzletten daha iyi olur. 4. Uzlette vesvese çok olur. Hatta kalp zikretmekten nefret edebilir ve üzüntü meydana gelebilir. Bu ise insanlarla bir arada bulunmaktan başka bir şeyle gitmez. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki Vesveseden korkmasaydım insanlarla oturmazdım. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, kalbin rahatını kalbe mal etmeyin. Çünkü kalbe bir defa fenalık yaparsan artık görmez olur. O halde her gün bir saat oturup konuşacak bir kimsesi olmalıdır. Çünkü bu sevinci arttırır. Fakat bu kimsenin de daima din hususunda konuşacak kimse olması lazımdır. Dindeki kusurlarını dünya işlerindeki kolaylıklarını söylemelidir. Gafillerle bir an bile olsa oturmak zararlıdır. Bütün gün elde ettiği iyi sıfat, gafilin yanında tozlanmaya, bulanmaya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostunun ve beraber oturduğu kimsenin sıfatında olmak isteyen, kiminle arkadaşlık edeceğine çok dikkat etmelidir, buyurdu. 5- Hasta ziyareti, cenazeye gitmek, davete icabet, Müslümanların neşesine sevinmek, elemine üzülmek ve bunun gibi insan hakları sevaplarından mahrum kalır. Bu işlerde de zararlar vardır. Bozuk adetler ve tekellüfler, yani zahmetli bir işe katlanma güçlüğü araya karışabilir. Bir kimse kendini bu zararlardan koruyamaz, ve hizmet şartlarını yerine getiremezse, uzdet etmesi daha iyidir. Geçmiş din büyüklerinin çoğu böyle yapmışlar, öbürlerini bırakmışlar, selameti bunda görmüşlerdir. 6. İnsanlara karışmakta ve haklarını yerine getirmekte, bir çeşit tevazu bulunur. Uzlette ise bir çeşit kibirlenme bulunur. Hatta uzletten sebep, mevki sevgisi ve kibirlenme olabilir. O, insanları ziyaret etmek istemeyen ve insanların kendisini ziyaret etmelerini istemeyen kimsedir. Derler ki, Beni İsrail'de büyük bir alim vardı. İlimde 360 kitap yazmıştı. Hatta Allah-u Teala'nın indinde bir yeri olduğunu zannetmişti. Zamanının peygamberine vahiy geldi ve ona söyle, ''Yeryüzüne kendi şöhretini ismini yaydın. Ben senin bu şöhretini kabul etmiyorum.'' buyuruldu. Beni İsrail'den olan o âlim korktu ve bu işten el çekti. Bir mağarada yalnız başına oturdu ve ''Şimdi Allahü u Teala benden razı oldu.'' dedi. Hemen vahiy geldi ve o alim hakkında ''Ondan razı değilim.'' buyuruldu. Derhal mağaradan çıktı ve insanlara karışıp çarşı pazarda dolaştı. İnsanlarla oturup kalktı. Onlarla birlikte yemek yedi. Hemen bir vahiy geldi ve işte şimdi senden razı oldum buyuruldu. O halde uzdetten kendine büyüklük çıkaran kalabalıkta hürmet edilmeyeceğinden korktuğu içindir. Yahut ilimde ve amelde kusurlarına perde etmiştir. Daima insanların kendisini ziyarete gelmelerini, kendisiyle bereketlenmelerini, elini öpmelerini ister. Böyle uzlet, nifak ve bozukluğun ta kendisidir. Uzletin doğruluğuna iki alamet vardır. Biri, bulunduğu odada hiç boş durmayıp, zikir, tefekkür, ilim ve ibadetle meşgul olmasıdır. Diğeri, kendisinden ödülür dini bakımdan istifade edenler hariç, insanların kendisini ziyaret etmelerini beğenmemesidir. Ebul Hasan Hatemi, Tuz şehrinin büyüklerinden idi. Evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Ebul Kasım Gürgani'ye gitti ve ''Kusur ettim. Huzurunuza seyrek geliyorum.'' dedi. Ebul Kasım Gürgani, ''Özür dileme ey Hace, herkes gelmeyi ister.'' Ben ise gelmemeyi isterim. Bizim melekül mevti beklemekten başka beklediğimiz yoktur.'' buyurdu. Bir padişah Hatem-i Asim'in yanına gitti. Hatem, padişaha ''Ne istiyorsun?'' dedi. Padişah ''Seni görmek istiyorum.'' deyince, Hatem ''Ne sen beni gör, ne de ben seni.'' buyurdu. İnsanların hürmet etmesi için, uzlete çekilip bir hücrede oturmak, büyük cahillik olup en küçük derecesi kendi işinden kimsenin elinde bir şey yoktur bilmesidir. Dağ başına da gitse ayıp arayan nifak üzeredir der. Meyhaneye gitse dostu ve müridi der ki kendini insanların gözünden düşürmek için melami yani sevaplarını gizliyor ve kötülüklerini sergiliyor. O her şeyin de zaten böyledir. Onun hakkında insanlar iki bölüm olmuşlardır. Kalbini insanlara değil, dine bağlamak lazımdır. Sehle Tüsteri'yi talebesine bir işi yapmasını emretti. Talebe, insanlardan korkarım yapamam dedi. Seh, yüzünü cemaate dönüp buyurdu ki, iki sıfattan birini elde etmeyince, bir kimse bu işin hakikatine kavuşamaz. Ya halk gözünden düşüp haktan gayrisini görmeyecek yahut nefsi gözünden düşüp insanların onu herhangi bir sıfatta görmesinden korkmayacak. Hasan-ı Basriye Meclisinize bazı insanlar geliyor. Sözlerinizi itiraz etmek ve kusurlarınızı aramak için ezberliyorlar dediler. Buyurdu ki Ben kendi nefsimi gördüm ki Firdevs-i ve Allah-u ya yakın olmayı ister. İnsanlardan kurtulmayı asla istemez. Çünkü onların yaradanı bile dillerinden kurtulamaz. Yani kendilerini yoktan var edene de dil uzatırlar. Buraya kadar huzletin zarar ve faydaları anlatıldı. Herkes kendi hesabını bilsin. Bu anlatılanları göz önüne getirsin ve kendisi hakkında en faydalı neyse öyle karar versin. Vuzlet'in edepleri Vuzlet'e çekilen kimse, insanlardan ayrılmakla, insanlara zararlı olmaktan ve insanlardan gelecek zararlardan kurtulacağına, Allah-u Teala'ya daha çok ibadet etmek için çok zamanı olacağına niyet etmelidir. Vuzlete çekilen kimse hiç boş durmamalıdır. Zikir, fikir, ilim ve amelle meşgul olmalıdır. İnsanların yanına gelmesini istememeli, şehirde olan biten haberleri sormamalı, insanların durumlarını da sormamalıdır. Çünkü duyacağı her şey kalbe inen bir tohum olabilir. Halvette yapılacak iş, düşüncelere mani olmak ve kalbi zikirle temizlemek ve parlatmaktır. İnsanlara ait haberler düşünce tohumudurlar. Yeme ve giyme hususunda az bir şeye kanaat etmelidir. Yoksa insanlara karışmaktan kesilmiş olamaz. Komşularının sıkıntılarına karşı sabırlı olmalıdır. Onu kötüleme veya övme şeklinde söylenen sözlere aldırmamalıdır. Kalbini bunlara bağlamamalıdır. Eğer uzlette olmakta kendisine münafık ve riyakâr, Yahut muhlis, mütevazı, yahut çok kibirli derlerse kulak vermemelidir. Çünkü bütün bunları zaman alır götürür. Uzletten maksat ahirete dalmak olmalıdır. Diğer ehli sünnet alimlerinin uzletle ilgili sözleri. Eğer halktan uzlet eden bilse ki aralarından kaçıp gittiği insanlar kendisinden hayırlıdır onlardan kaçmazdı. Ali Havas Berlisi Rahmetullahi Aleyh Uzlet kalabalık arasına girmek lakin kalbi korumak ve nefsi günahtan uzaklaştırmak kalbi sadece Allah-u Teala'ya bağlamaktır. Ebu Muhammed Ceriri Rahmetullahi Aleyh Bir iş icabı dışarı çıktığın zaman İnsanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahtiyâni, Rahmetullahi Aleyh. Uzlet haline sabırla devam etmek, Allah-u yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muaz-ı Râzi, Rahmetullahi Aleyh. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan, Müslümanlardan uzakta kalması, Hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra vuzlet et. Rebî bin Heysem, rahmetullahi aleyh. Tanınmamak kabilse, hemen durmaya Dünya kötüleşti. Ondan kurtulmak için, vuzletten başka sığınak kalmadı. Rebî bin Huraş, rahmetullahi aleyh.